Bir zaman da Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin için fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın demiştik. Bir vakit şöyle dediniz: Musa biz bir çeşit yemeğe imkanı yok katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın. Musa da ne o dedi? Siz daha üstün olanı vererek daha düşük olanı mı almak istiyorsunuz? Pekala, Şehre'nin. İşte istediklerinizi orada bulursunuz üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası basıldı ve neticede Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkâr ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Öyle oldu. Çünkü onlar isyan ediyor ve haddi aşıyorlardı. İman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler, her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve ameli salih işlerse elbette onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi kendilerini üzecek bir şeyle de karşılaşmazlar. Ey İsrail'in evlatları! Bir vakitte Tevrat'ı uygulayacağınıza dair sizden söz almış, sonra bu ahdi bozduğunuz için dağı üzerinize kaldırarak demiştik ki size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve muhtevasını iyi inceleyip ders alın ki kötü akibetten korunasınız. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü haddi aşanları Elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara aşağılık maymun olun, dedik. Bunu, hem bu hâdiseye şahit olanlara, hem de sonradan gelecek olan nesillere, bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten korunacaklara da bir öğüt kıldık.